Hasan Ersalli ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın abi. Günaydın, Günaydın Bey. Geçen hafta bıraktığımız yerden biraz daha devam edebilecek miyiz diye konuşmuşuz, konuşmuştuk. Evet. Büyüme, Türkiye'nin büyümesi garip bir şekilde de tartışmalar yarattı. Büyüme dış ticaret üzerinden biraz gidelim demiştik değil mi? Evet, evet. Ee, garip tartışma şeydi yani büyüdük mü büyümedik mi diye. Ortalıkta bir evet. rakam olduğuna göre e, yani o rakamı esas alırsan neyse odur diyeceksin. Fakat e, e, anımsatmak için söyleyeyim ortada iki tane ayrı rakam var. O yüzden bu böyle bir şey çıktı. Bir tanesi geçen seneye oranla. Bu senenin ilk çeyreğinde midi gelirimiz ne kadar? O 60. Bu tamam. Ama bir de... Işte, e, ...büyüme sürecini anlamak için... ...daha önemli olan rakam... ...bir önceki çeyreğe oranlarını olmuş. Orada sadece... ...binde bir büyüme var. Yani işte orada düşünüyoruz... E, ...ne oldu diye. Çünkü o büyüme sürecini incelediğimiz zaman... E, ...yani... Bir dönemde ne oldu, sonraki dönemde ne oldu, sonra ne oldu diye baktığımız zaman Türkiye'de bir ilginç durum var. Türkiye e, krize e, girdiği, e, büyük yara aldığı 2009'un birinci çeyreğinden sonra e, toparlanmaya başlıyor. E, toparlanması şöyle, bir önceki çeyreğe göre geliri artmaya başlıyor. Bu bir sene önceye göre attığı anlamına gelmiyor ama bir önceki çeyreğe göre atmaya başlıyor. 2009'un ikinci çeyreğinde Türkiye %5-10'da büyüyor bir önceki çeyreğe oranla. Fakat izleyen çeyrekte bu üç onda üçe, daha sonra bir onda 7'ye ve en nihayet 0.1'e, binde 1'e düşüyor. Şimdi bu ne demek? Türkiye giderek yavaşlıyor e, büyümesi. Hmm. Şimdi bu önemli bir soru. Niye? Bunu buna sormak lazım. Ben şeye baktım. Amerika Birleşik Devletleri bu durumda ne olmuş? Avrupa Birliği ne olmuş? Bir de Avro bölgesi ülkeleri ne olmuştu? Hiçbirinde böyle bir eğilim yok. Yani onlar da O yüzden biz de duraklıyoruz falan. Öyle değil yani. Onlar mesela Amerika'nın büyüme hızı eksiden başlıyor o dönemin ikinci dönemde. Sonra binde altıya, sonra Yüzde bir onda e, sonra da yüzde sıfır yani biraz düşüyor. Avrupa Birliği ise yine ilk çeyrekte eksi, ama ondan sonra işte büyümeye devam ediyor. Yani e, tabii büyüme hızları düşük bize oranla ama e, olsun yani sonuçta büyümeyi orada böyle şimdilik alt üst eden bir şey yok. Yani bu o ülkelerde işler iyi gidiyor anlamına değil de e, bizim açımızdan ne oluyor onu anlamak için söylüyorum. Şimdi bu nokta üzerinde durmamız lazım. Ona baktığımızda şöyle bir noktayı görüyoruz. Bir kere bu çeyrekte büyümeye dış ticaretimizin ihracat artı ve ithalat beraber katkısı eksi geçen seneye oranla yani büyümede zaten hep böyle bir etki çıkıyor. Fakat çeyreklik büyümeye bakıldığında Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Arda Aktaş'ın yaptıkları bir çalışma var. Çifthaneli büyüme umut vermiyor başlığıyla. Betam'ın araştırma notu olarak yayınlandı. Otuz Haziran'da. Onlar bu mevsimlik düzeltmeleri yaptıktan sonra serilere bakıyorlar. Ve bu defa ihracatın da büyümeye katkısı eksi çıkıyor. Yani ihracatımız yoluyla büyümek değil... Biz ihracatınızdan e, yararlanamıyoruz büyümede çıkıyor. Büyüme tamamen iç e, nedenlerle olmuş. O iç nedenlerde özel tüketim ve özel yatırım harcamaları. Ne yok bunun içerisinde? E, kamu harcamaları yok. Önemli olan kamu harcamaları. Kamu harcamaların etkisi çünkü eksi. E, çünkü kamu e, hani bütçe açığını kontrol edebilmek için harcamalarını ilk çeyrekte biraz kesmişe benziyor. Stok değişmesinden gelen pek bir etki de görünmüyor. Şimdi buna baktığımızda bizim ihracatımızda bir sorun mu var diye sormak gerekiyor. Şimdi ihracatımızda sorun yok. Çünkü ihracat artıyor diye cevap verilebilir. Bu doğru. Ihracat artıyor. Yani onda bir pek fazla bir söyleyecek bir şey yok ama şunu görüyoruz bu rakam yani eksik katkı şu demek ihracatın milli gelire oranı bir önceki döneme oranına düşmüş. Bu o demek yani demek ki ihracat artsa bile bu artış yeterli düzeyde değil. Bu açıdan da dünyaya bakmak gerekiyor. Yani biz durup dururken niye ihracatımız eski tempoda gitmiyor? Yani Satacak yer bulamadığımız için. E şimdi orada e, iki nokta e, önemli. Bir tanesi e, merkezdeki ülkeler ve bizim açımızdan en önemli olan yani dış ticaret pazarımız anlamında söylüyorum. Avrupa. Avrupa'da bir e, durgunluk var. Onun bir yarattığı bir etki var. Şimdi bir de Türkiye'de çok söylenen bir laf var. İşte diğer pazarlara e, biz satarız. Şimdi böyle söylenince sanki bu kolay bir şeymiş gibi gözüküyor. Bir de ihracatçılara sormak lazım. Yani o pazarlara girip orada uğraşmak o kadar kolay bir iş mi? Fakat bazı başarılar var. Yani buna hiç e, e, kuşku yok. Bu da iyi bir şey. Ben de hep savunduğum bir şey. Buna. Bu, yalnız buna fazla bel bağladığınız zaman sanki öyle bekleyen birileri var. Biz gidiyoruz satacağız diye. Bu iş öyle değil. Üstelik de iş şimdi orada da daha zor. Böyle bir pazar var olsa bile o pazara mal satmak isteyenler attı. Şimdi Avrupa'da bir sıkıntı varsa Avrupalı firma nereye satacak malı? Herhalde civardaki başka ülkelere satacak. Şimdi böyle olduğu için daha evvel orayı o kadar alıcı gözle bakmayan Avrupalı ihracatçılar şimdi o pazarlarda daha aktif olacaklar. Bu tabi diğer ülkeler için de geçerli. Dolayısıyla bizim şimdi önümüzdeki dönemde ıı, ihracat olanaklarımız açısından biraz zorlanacağımız bir döneme giriyoruz ikinci bir sorumuz da bu iç kaynaklı büyüme olduğu anlaşılıyor yani dışarıdan gelen bir, olumlu bir etki yok hatta olumsuz var iç kaynaklı orada bir ikinci soru da bu iç kaynaklı büyümenin devam edip etmeyeceği iç kaynaklı büyümenin devam edip etmeyeceği sorusunu şöyle daha açık bir şekilde şöyle söylüyorum benim bu ay, gelecek ay, önümüzdeki ayda e, mal alma gücümü arttıracak bir şey olacak mı? Şimdi ona bakınca pek çok kimse onu bulamıyor. Yani Türkiye'de niye ben şimdi daha çok gelirim olsun önümüzdeki dönemde bunu, bunu sağlayacak bir şey var mı? İhracat yaptık, gelirimiz arttı, onunla içeride mal aldık, bunu anladık. Ama oradan gelen etki pek olmayacağına göre... ...içeride nasıl gelir... ...yaratacak bir şeyler olacak. Şimdi... ...bu noktanın... ...benim görebildiğim... ...yanıtı yok. E, o yüzden de pek çok kimse gibi... ...ben de... E, bu ...büyümenin ikinci çeyrek sonrasında... ...yani Haziran'dan sonraki dönemde... ...düşeceğini düş, düşünüyorum. Büyüme hızını düş, düşmeye... ...devam edeceğim. Bu ikinci dönemde... ...biraz hızlanma bekliyorum... Ama arkasındaki dönemde düşeceğini bekliyorum. Bunun nedeni de önümüzdeki döneme ilişkin bekleyişler sorulduğu zaman iç çevrelerinden anketlerle, işte Merkez Bankası'ndan soruyor. Orada önümüzdeki dönemle ilgili söylenen şeyler eskisi kadar olumlu değil. Tam tersine olumsuzla dönüşmüş durumda. Yani ileriyi çok iyi beklemiyorum diye özetlenebilecek. Yani felaket değil, ondan bahsetmiyoruz ama eskisi kadar iyisi beklemiyorum diye cevap verenlerin sayısı artmaya başladı. Bu herhalde bir gördükleri işte yeni bağıt tekliflerinin düşmesi falan gibi olaylarla ortaya çıkan durum. O yüzden biraz sıkıntılı bir yere giriyoruz. Burada öyle kolay kurtuluş yolları yok. Devlet işte Bassın parayı, e, harcama yapsın deyince işte olmuyor. Yani başka şeyler bozuyor. Bugün Almanya'dan kuşku duyan e, mali piyasalar Türkiye'den çok daha çabuk kuşku duyar. Yani duysa ne olur dizlerse borç veremez ama bizim borç almaya ihtiyacımız var. Yani böyle bir problem var. E, dolayısıyla o, o kolay bir iş değil. E bir de ihracatı arttırmak için kuru ayarlayalım şeklinde bir şey var e, görüşkine evet. popüler bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi burada da o, çok. O zaman edin. zaman e, evet. su yüzünde belirir o bu e, fikir değil mi? Evet belirir diyor ve şimdi e, yani bu e, aslında bazı insanların yaptığı faaliyetten elde ettikleri kazanç yeterli değil onların cebine para koyalım demenin başka bir şekilde <gülüyor> ifade edilmesi. Şimdi burada bir haklı olan nokta var bir de bu kısmında çok haklı değil yani bence. Fakat ortalıkta şu var Türk lirası değerleniyor. Yani siz bir mal üretiyorsunuz elinizden geldiği kadar dikkatle bunu yapıyorsunuz. E sonra bir bakıyorsunuz Türk lirası işte dolara karşı değerlendiği için sizin malınız paza, pahalı oluyor alıcı açısından. Şimdi bunda firmanın bir günahı yok yani adam elinden geleni yapmış öyle düşünelim. E, o zaman ne yapacak diye bir sorun var şimdi burada ciddi bir nokta var yani Türk lirasının değerlenmesi nasıl engellenir Şimdi bu ufak tefek olaylar olsa geçici hareketler filan ya belli bir ölçüye atkı şey bunu Merkez Bankası halledebilir ama Türkiye'de Türk lirasının değerlenmesinin nedeni bu değil böyle geçici hareketler daima her yerde olur filan ama bizdeki olay başka bir şey Şimdi bir para nasıl değerlenir? E, mesela dolar karşıda Türk Lirası nasıl değerlenir? Dolar bollaşırsa değerlenir değil mi? E, Türkiye'de dolar nasıl bollaşıyor? Yahu döviz nasıl bollaşıyor? Türkiye ihracatıyla ithalatını karşılayamıyor. Oradan açık veriyoruz. Bu durumda bizim dolarlarımızın azalması gerekiyor. Dolayısıyla Türk Lirası'nın değer kaybetmesi gerekiyor. Değil mi? E, öyle olmuyor. Türk Lirası değer kazanıyor. Çünkü bir de ödemeler dengenizin bu e, finans hesapları kalem var Türkiye büyük sermaye girişi oluyor Onlar işte borsaya geliyor Menkul kıymet alıyor Şuraya yatırıyor buraya yatırıyor mevduat yapıyor İyi e, faiz kazanıp gidiyor Onun için geliyorlar. Gelince ne yapıyor dolar satıyor Karşısında Türk lirası bir şey alıyor O dolar piyasada bir az fazlası yaratıyor Şimdi Şunu diyebilirsiniz e, Biz bu dolarların gelmesini engelleyelim e, Yani dövizin gelmesini engelleyelim Nasıl yapalım bunu yasaklayalım Şimdi, evet, evet. Evet, yani yasaklayabilirsiniz o tabi bu düzen değil başka bir düzen olur ama yasakladığımız zaman ne sonuç yaratıra bir bakmak lazım çünkü Türkiye'ye bu para niye geliyor Türkiye'nin tasarruf açığı var Türkiye yeterince tasarruf yapamıyor kaynağa ihtiyacı var o da dışarıdan temin ediyor o da böyle geliyor o şekilde bu şekilde tabi orada da Öyle gel böyle gel de diyemiyoruz. Yani bana sorsanız Türkiye bütün yabancı sermaye bir tek yerden gelsin. İzmir Limanı'ndan gelsin. Tek bir biçimde gelsin. Makine, teçhizat şeklinde gelsin. Türkiye fabrika kursun. Oradan ürettiği malı içeriye de dışarıya da salsın. Nokta. Çok güzel de adam öyle gelmek istemiyorsa ne yapacağız? Yani bir de onun tercihi var. Öyle de bir sorun var. O onun bir önemi var mı onun tercihini? Yani <gülüyor> Küsme özgürlüğü var. Biz tabii burada yaşadığımız için kü küsemiyoruz ama o küstüm başka yere gidiyorum diyor. Diyor. Evet. Ya da Çin gibi olursunuz. kendi yani tasarruf eliminiz çok yüksektir. O zaman dersiniz ki böyle gelirsen iyi davranırım. İşte sempati gösteririm. Sana arazi veririm. ne ne gerekiyorsa. Öbür türlü e, gelirsen de e, yani yasaklamasan bile çok da iyi davranmam. E, çünkü tasarrufunuz yetiyor. Rusya'nın da aynı durum var. Yani Türkiye'de tersine bir durum var. Şimdi bu önemli bir nokta. Şimdi Merkez Bankası niye sınırlıdır onu söyleyeyim. Çünkü Merkez Bankası ne yapacak bu durumda? Döviz fazlasını piyasadan emecek. Yani piyasadan döviz satın alacak. Döviz satın alınca piyasaya Türk lirası verecek. Piyasaya verdiği Türk lirasının e, talebi destekleyerek enflasyon yaratması ihtimali var. E, o zaman o parayı geriye çekmeye çalışacak. E, benim elimde Türk lirası var. Merkez Bankası'na niye vereyim? Merkez Bankası diyecek ki sana iyi faiz vereyim ver. Peki derim, ben iyi faizlerim ve gider dışarıda yine dolar alıp gelirim çünkü iyi para kazanıyorum. Böyle olunca Türkiye'ye döviz girişi artıyor. Nitekim müdahaleler öyle etkiler de yaratabiliyor. Hani Merkez Bankası'nın bir beceriksizliğinden bahsetmiyoruz. O olay zor, onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla birkaç aracı bir arada çalıştırıp e, e, olayı bir kurumun üzerine yıkmadan... Mesela Türkiye'nin tasarruf eğilimini arttıracak önlemler almak falan gerekiyor. Ama o da bugünden yarına olacak bir hikaye değil. O yüzden e, e, gözden geçilmesi gereken pek çok konu var. E, mesela sanayimizde ihracat yapan sanayimize iyi bakmamız lazım. Hangi sanayi daha çok ihracat yapıyor? Neden? Çünkü eğer Türk lirası değerleniyorsa ve bu sizin ihracatınızda maliyetleri yükseltiyorsa girdilerinizin Türk lirası cinsinden olmamasına dikkat edersiniz. İthal girdi kullanırsınız. E, Türkiye'nin ithalatı artıyor. Ve en çok ihracat yapan endüstrilerimizden biri otomotiv endüstrisi. Doğrudan ve dolaylı ithalat gereği yüksek olan bir endüstri. Yani mesela tekstile oranla yüksek olan bir endüstri. Değil mi? Yani bu kötü bir şey değil. Ayrıca da başka türlü yapamazsınız. Yani bir firma bir arabayı belli bir standartta yapıyor ve şu marka saat var diyorsa içinde o marka saati alacaksınız yok. Çıkanlar evet. çıkanlarda Hasan'ın yaptığı saati koyacağız diyemezsiniz. Dolayısıyla o da bunların işin doğasında var ee, ama e, buna da dikkat etmek lazım. E şimdi biz bazı ürünler yap, üretiyoruz ki e, Merkez Bankası'ndaki arkadaşlarımızın değerli çalışmaları var bu konuda. O ürünler Yurt dışındaki piyasalara hitap eder hale geldi. Yani biz onları o şekilde e, tüketmiyoruz içeride. Dolayısıyla yurt dışında bir şok yiyince Türkiye bu defa olduğu gibi onu iç pazarlada telafi edemedik. Çünkü biz e, e, o ürünleri mesela o tip otomobiller yani şey yaparak söylüyorum öyle değil tabii hepsi otomobil meclisi değil. E, kullanmıyoruz da başka marka kullanıyoruz diyelim. O zaman e, o üründe bir duraklama olunca aman içeride talebi attırırsak içeriye satarız böylelikle ekonomi krize girmez diyemiyoruz. E, önümüzdeki dönemde dünya harika gidecek mi? Onu şey yapamıyoruz. Bunu söyleyecek durumda değiliz. Bu olayın çözüldüğü yani içinde bulunduğumuz krizin çözüldüğü söylenemez. E, önümüzdeki dönemde Mesela gelişmekte olan ülkelerde yepyeni sorunların çıkmayacağını söyleyemeyiz. Çünkü bunun temel nedeni bu krizin yayılma biçimi ve hızının epeyce sektörden sektöre, ülkeden ülkeye farklı olması, zaman içerisinde bir başka yerlerde bir birikime yol açabilir olması. Bunları yani bilinse tedbire alın ama bilmediğiniz için her an bir şeyde ters gidebilir. E, bütün bunları hesaba katıp e, bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız da e, üzerinde çok iyi düşünülüp, yani büyük laflarla geçiştirilmeden e, somut tedbirler alması gereken bir nokta. İşte böyle bazı kaygılarım var. Evet, yani peki bunun e, ardından sorulacak klasik soruyu da sorayım bari. Yani nasıl görünüyor gelecekteki ...görünüşü nasıl bir... ...yol izleyeceğe benziyor... ...bu büyüme meselesi? E, büyüme meselesinin... E, ...önümüzdeki... ...bu çeyrekte... ...Türkiye'nin... ...bir önceki oran... ...yani şey olarak 11-10'da tekrarlaması diye bir şey... ...söz konusu değil. Çünkü o... ...bir önceki çeyrekte %15'e yakın... ...ekonomi daraldı. Cümle önceki yılda... ...bu böyle oldu. E, ama... Çeyrekten çeyreğe büyüme de biraz daha hızlanacağını tatmin, e, bekliyorum. Ama ondan sonraki dönemde e, büyüme hızı e, şey olabilir, e, e, e, düşmeye başlayacak. Yani Türkiye ekonomisinin bazı insanların yaptığı tahminlerden daha kötü bir büyüme performansı göstermesini bekliyorum. Yalnız bu kötüyü dediğim zaman işte eksiler bilmem onlardan bahsetmiyorum. Hani 6 olabilir geçebilir derken bana öyle geliyor ki bu 5'lerde falan kalabilir. Ve bu arada alacağımız tedbirler de bizi 2010'u kurtarmaz. Ama bu tedbirleri alırsak 2011'de biraz daha rahatlarız. Evet. Ama o alınacak tedbirlerin topluma satışı kolay değil. Yani bazı yükler getirecektir. E seçime doğru giderken hükümet bu tedbirleri alır mı? Muhalefetten gerekli desteği görür mü? O sorular bizde çok e, kolay, evet yapılır denilecek sorular değil. E, biraz evvelde işte bir siyasi olayı tartıştınız. Bir de onları da unutmamak lazım. Yani e, sonuçta e, herkes bu konuya bakmıyor. Aslında pek fazla kimse de bakmıyor. Yok, bakmıyor, zaten. evet. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel ekonomi notları.